Merhaba, iyi haftalar. Hariçten Sanat programındayız. Bugün konuğum, aslında çalışma arkadaşım Nazlı Yayla ama bu kaydı çevrim içi gerçekleştiriyoruz. Zira ikimiz de evlerden çalışmaya devam ediyoruz. Sıklıkla çevrim içi toplantılar yapıp birbirimizin yüzünü görüyoruz ama ilk defa böyle bir radyo kaydı için araya geldik. Bu haftaki davetimiz sebebi Saha Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi'nin ...yakın zamanda duyurduğu yeni bir e, fon için açık çağrı. Bunun için görüşmek istiyorum. Nazlı Yaylı Ayıp size tanıtmak isterim. Nazlı iki yılı aşkın süredir Sağ Derneği'nde proje koordinatörü olarak çalışıyor. Yani Sağ Çağdaş Sanatı Destekleme Girişiminin uluslararası işbirliklerini... E, ...yurt dışında ve Türkiye'de yarattığı destek fonlarını yürütüyor ve bu alanda pek çok sanatçıyla, sanat kurumuyla ortaklaşa çalışıyor. Nazlı hoş geldin. Hoş bulduk Helenk. Şimdi bakalım ilginç bir şey olacak, kayıt olacak ikimiz için de. Güzel olsun. Bu programın vesilesi biraz önce dile getirdiğim gibi COVID-19 pandemisinden etkilenen sanatçılara özellikle, sanatçılara ve inisiyatiflere yönelik yeni bir fon oluşturdu saha ve bununla ilgili de başvurmak isteyenlere yönelik bir açık çağrı yaptı. Biz aslında geçtiğimiz yıl da seninle bir program yapmıştık. Orada sahanın misafir sanatçı programları ve küratörler programlar alanında yaptığı yurt dışı işbirliklerinden bahsetmiştik. Zira o programların bazıları da yine açık çağrıyla davet edeceği küratörleri ve sanatçıları belirliyordu. Dolayısıyla Türkiye'den o programlar hakkında bilgi edinen sanatçılar, küratörler, araştırmacılar da programlara başvurabiliyordu. Bu sefer ise başka bir gündemimiz var. Belki ona tekrar gireriz ama esasen Kültür sanat alanının derinden etkilendiği, üstelik sadece Türkiye'de değil, dünya çapında çok kırılgan bir şekilde belki de COVID-19 pandemisinin yarattığı toplumsal, ekonomik kriz ve travmadan en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor kültür sanat sektörü. Bu alandaki mekanlar, etkinlikler, kurumlar, organizasyonlar ve bu alanda çalışan... ...kişiler ve kuruluşlar oldukça kırılgan, prekar diyebileceğimiz... E, ...yaşamlarını devam ettirmek ya da faaliyetlerini sürdürmek adına zorluklardan geçiyorlar. Ve bu alanda başka sivil toplum kuruluşlarının da... ...başka organizasyonların da e, yayınladığı raporlar... ...Örneğin İstanbul Kültür Sanat Fakti'nin yayınladığı rapor gibi... ...ya da duyurduğu başka fon ya da destek imkanları... E, ...dayanışma platformları ortaya çıktı. En çok konuştuğumuz günlerden içeriklerden biri bugünlerde. Tam da bu dönemde pazartesi itibariyle yani 8 Haziran itibariyle Saha Derneği'nden de bir açık çağrı Gündemimize düşmeye başladı. Senden biraz dinlemek istiyorum. Bu, bu fonu, bu programı nasıl geliştirdiniz? Nasıl bir çıkış noktası vardı? Ve de burada biraz kapsamlıca ele alabilirsek eğer birlikte belki başvurmayı düşünen sanatçılara ve inisiyatiflere de biraz daha bilgi vermiş oluruz. Keren çok güzel özetledin. Biz bu yani bu artık üçüncü aydayız ve biz bu süreçte öncelikle işbirliği yaptığımız bütün partnerlerimizle hep yakın diyalog içerisindeydik. Türkiye'de desteklediğimiz inisiyatifler, yerel, biyenerler, onlarla hep yakın iletişimdeydik. Ve e, sonrasında, yani senin de söylediğin gibi bu hafta içerisinde pandemiden etkilenen sanatçı ve inisiyatiflere açık çağrımızı yaptık. Görsel sanatlar alanında üretim süreci COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilenen ya da pandemi nedeniyle ortaya çıkan sorunları ele almak isteyen sanatçı ve inisiyatiflere destek olma, ama, oldu, destek olma amacıyla bu fonu oluşturduk. Ee, bu zaman... biraz. Yani şimdi iki ayrı kategori var gibi görüyorum hani evet. bunlar bir pandemiden etkilenenler e, genel başlığı var elbette ama hani bu etkilenmeyi de sanki ikiye ayırmış fon. Bir taraftan diyor ki projesi kesintiye uğrayanlar diğer taraftan da bundan yola çıkarak hazırlayanlar. Belki bunu biraz daha açarsak kimler nasıl başvurabilir daha iyi irdeleyebiliriz. Tabi senin de dediğin gibi öncelikle pandemiden olumsuz etkilenenler dedik bunlar ne demek? Bu süreçte kaynak kaybetmiş olabilir, projesi iptal edilmiş olabilir, yarım kalmış olabilir e, ve bu projeleri tamamlamak için ek desteğe ihtiyaç duyan sanatçılar ve inisiyatifler olabilir. Veya bu dönemde pandemi döneminde ortaya çıkan, e, sanat sektöründe ortaya çıkan e, sorun ve ihtiyaçlara yönelik yeni bir proje oluşturmak isteyenler de başvurabilir. Bunlar nasıl projeler olabilir? Bunlar kamusal program, sergi, araştırma, arşiv, ağ oluşturma, dayanışma platformu gibi modeller olabilir. Yarım kalan projelerde ise şöyle bir şart arıyoruz. 2019-2020 yılında başlamış projeler pandemi yüzünden kaynak veya olanak kaybına uğramış olması gerekiyor. Bu iki ...farklı başlık altında başvuruları kabul ediyoruz. Şeyi vurgulamak belki önemli olur, yani görsel sanatlar alanında bu. Yani güncel sanat olarak tarif edebileceğimiz evet. resim, heykel, video sanatı, enstelasyon, yeni medya sanatı gibi alanlarda... ...profesyonel olarak çalışanları desteklemeye yönelik bir fon bu. Ee, hani başka alanlar şüphesiz çok değerli müzik de e, gösteri sanatları da sinemada bu alanlarda da ufak ya da çok daha kapsamlı başka fon imkanları da keşke çıksa bazı alanlarda var da ama saha misyonu gereği tamamen çağdaş e, görsel sanatlara odaklandığı için bu fonda görsel alanda çalışan yani görsel sanatçılara ya da görsel sanatlar alanında çalışan inisiyatiflerin direkt sanat projelerine yönelik bir fon ne olursa olsun. Evet. Hani belki sektörün meseleleriyle ilgileniyor olsa da e, esasen bir sanat projesi, bir yapıt olabilir, bir e, araştırma projesi olabilir, bir kamusal program, bir sergi olabilir. Biraz önce sen çok güzel ifade ettin işte A haritalandırma ama hep, hep bir sanat projesi çerçevesi içinde e, bu tarz projeler e, olabilir. Hepsi aslında başvurabilir e, diye anlıyorum. Peki kesintiye uğra uğramak nasıl olmuş olabilir yani sanatçı bir şey yapmaya çalışıyordu da yarım mı kaldı orda nasıl değerlendirmek gerekir ee, burada mesela bir e, bu proje için davet etmiş bir kurum olabilir ve bu projeyi iptal etmiş olabilir veya mevcut kaynaklarını geri çekmiş e, olabilir bu kurum veya e, sanatçı aslında başka mevcut kaynakları kullanacaktır bu proje için fakat pandemi döneminde e, bunlar kesinlikle olamıştır e, bu, bu bu sebeplerle e, ...yani yarıda kalmış projeleri biz burada e, bu aslında onlara e, yönelik bir açık çağrı yaptık. Anlatabildim mi bilmiyorum. Gerçekten gayet güzel anlattık. Çünkü bu dönemde çok fazla ertelenen, iptal olan, e, başka ya da kaynağını kaybeden her türlü kaynak olabilir. Bu illa fon, maddi kaynak olmayabilir, İş gücü kaynağını kaybetmiş olabilir, mekanı da kaybetmiş olabilir. E, kurumsal anlaşması iptal olmuş olabilir ekipten birileri ayrılmak durumunda kalmış olabilir. Pek çok şekilde bundan etkilenmek etkilenmiş olabilir. Çünkü zaten sınırlarında kapandığı, pek çok yerin fiziken kapandığı, pek çok kaynak kaybına uğradığımız bir dönemden geçerken eminim pek çok sanatçı tamamlamak istediği projesini açmak istediği sergisini hayata geçirememiş oldu. Dolayısıyla Çok anlamlı. Kimler başvurabilir? Yani ben hep sanatçı sanatçı inisiyatif falan diyorum. Kimler başvurabilir? Belki onları söyleyebilirsen. Kimler başvurabilir? Türkiye'de yaşayan e, ve görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçılar, kolektifler ve kar amacı bitmeyen sivil toplum kuruluşları başvurabilir. Ama burada yine altını çizmemiz gereken görsel sanatlar alanında olması gerekiyor başvuranların. Ticari kuruluşlardan da anladığım kadarıyla başvuru kabul edilmiyor. Bunu belki vurgulamak lazım. Evet. Zaten kâr bitmeyen diyerek bunu da vurgulamış oldun. Peki başvuru şartlarını da söyledin ama eklemek istediğin bir şey var mı başvuru şartlarıyla ilgili? Yine az önce senin söylediğin gibi projenin herhangi bir ticari, faaliyet ya da organizasyon içermemesi gerekiyor ve bu projenin 2019-2020'de başladığı gibi projenin 2021 yılının ilk yarısında da tamamlanabilir olması gerekiyor. Ayrıca projenin tamamlanması için mevcut kaynaklarla beraber sahadan alınacak fonun yeterli olması şartı aranıyor. Okay. Yani artık projeyi tamamlamak için e, yarım da kalsa, yeni bir projesi de olsa sahadan e, alınacak fonla Bu projeyi bir yıl içerisinde diyelim ki, 2021'in ilk yarısı dendiğine göre bir yıl içerisinde yarım kalan projeyi sağdan alacağı fonla tamamlaması ya da yeni bir projeyi hayata geçirmesini e, bekliyor Saha hadi anlıyoruz. Peki evet. bu sağdan alınacak fonun yeterli olmasını açalım. Ne kadarlık bir fondan bahsediyoruz Nazlı? Bizim bu açık çağrımızda... E... 8 bin ile 20 bin lira arasındaki sonu 15 farklı sanat projesine dağıtmayı planlıyoruz. Yani zaten başvuru belgelerinde de istediğimiz ana şeylerden biri de projenin bütçesi, mevcut kaynakları ve destek istenen bütçe kalemleri. Bütün burada saha fonunun nerede durduğunu da aslında belirtmek gerekiyor. Böylelikle de bu fonun yeterli olduğunu ve bu projenin gerçekleştirilmesi için yeterli olduğunu da biz buradan anlayabiliriz. Peki Nazlı Yayla ile beraberim. Haristan Sanat programında ben programcınız Çelenk. İkimizin birlikte çalışmakta olduğu iki yıldır Saha Çağdaş Sanatı destekleme girişiminin yeni e, duyurduğu yeni yaptığı açık çareyi yani yeni duyurduğu fonu konuşuyoruz. Sağ Sürdürülebilirlik Fonu bu. E, ve de esasen COVID-19 pandemisinden etkilenen sanatçı, görsel sanatçı ve inisiyatiflerin başvurabileceği 2 Temmuz Perşembe gününe kadar başvurabilecekleri e, bir fon. E, Nazlı nasıl başvurabilirler, nereden bilgi alabilirler onu da belirtelim istersen. Detaylı bilgiyi web sitemizde e, bulabilirsiniz. Başvuru belgelerinizi de senin dediğin gibi 2 Temmuz Perşembe'ye kadar application@sahaorg.tr e-mail adresine Saha Sürdürülebilirlik Fonu 2020 konu başlığıyla iletebiliriz. Tamam www.saha.org.tr sahanın web sitesi zaten sahanın düzenli diğer projelerle de ilgili bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda application et saha.org.tr adresine bu fonla ilgili her tür sorunuzu önerinizi getirebileceğiniz gibi başvuruları da buraya göndermeniz gerekiyor başvuru belgeleriyle ilgili ayrıntılı bilgi de web sitesinde var diyelim ve sahanın duyurmakta olduğu 2 Temmuz'a kadar başvurulabilecek olan sürdürülebilirlik fonu COVID-19 pandemisinden etkilenen özellikle sanatçılara, görsel sanatçılara ve de inisiyatiflere yönelik bir fon. Sahanın başka bir sürdürülebilirlik fonu daha var. Hani e, sana evet. has atmak için ben bilmiyormuş gibi yapıyorum ama yıllardır devam eden <gülüyor> sürdürülebilirlik alanında bir fon daha var. O devam ediyor mu Nazlı? Belki bununla ilgili bilgi vermenin iyi olur. Evet, devam ediyor. Bu 2014'ten beri devam eden bağımsız sanat inisiyatiflerinin sürdürülebilirliklerine yönelik bir fon bu. Bu yıl 8 farklı inisiyatife destek veriyoruz. 5 farklı kentten ve bir tanesi dijital mecrada. Onların yıl içerisindeki programlarına, bir yıllık programlarına biz destek veriyoruz. Fakat bu dönemde E, haliyle Şubat-Mart'tan sonrasında bu programlarda da sekteye uğradı. E, biz desteğimizi, inisiyatiflere, 8 inisiyatiflere desteğimizi yılın sonuna kadar devam ettiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de, yani sonbaharda yeni bir açık çağrıyı çıkacağız. Yine hem sosyal medya kanallarından, hem de sitemizden de bunu takip edebilirsiniz. Kimlere destek oluyor saha bu yıl? Yani 2019-2020 yılında. Çünkü şehir dışından olduklarını özellikle vurgulamak iyi olabilir. Açık Radyo, buradan hatırlatan haricinden sanat programı ve Açık Radyo'nun bütün programları 94.9 FM bandından İstanbul'dan belki dinlenebiliyor ama aynı zamanda internet sitesinden yenilendi de yakın zamanda açık radyonun internet sitesinden de Hem canlı olarak hem sonradan takip edilebildiği gibi e, hariçten sanat Spotify'da da yer alan programlar arasında oradan da takip edilebilir. Dolayısıyla şehir dışından da bizi dinleyenler belki kendi kentlerinden bazı sanat inisiyatiflerinden haberdar olabilirler ya da sağ olarak onlarla işbirliği yaptığımızda. Evet tabii Diyarbakır'dan iki farklı inisiyatife destek veriyoruz. Biri A4 açık sanat alanı, diğeri ise Loading. Loading'e bu yıl üçüncü kere destek veriyoruz. Bir diğeri Eskişehir'den Elden Sanat Alanı, İzmir'den Karantina, Çanakkale'den FAP, İstanbul'dan Auto ve Perform İstanbul'a ve son olarak dijital medrada faaliyetlerini sürdüren orta formata destek veriyoruz. Peki bu desteğin kapsamı nedir? Belki biraz onu açmak da iyi olabilir. Nasıl bir destek bu? Sadece maddi destek mi? Ne kadarlık bir destek mi? Nedir bağlamı? Biraz onu konuşmak da anlamlı olabilir. E, programlarının yürütülmesi için maddi desteğin dışında, Biz aslında yıl boyunca inisiyatif temsilcileriyle ve ekipleriyle hep temas içerisindeyiz, diyalog içerisindeyiz. Onların açık çağrılarını duyurmak veya e, onların e, nasıl desem programlarını daha fazla kişiye ulaştırmak için kendi sosyal medya kanallarımızı paylaşmanın yanı sıra e, onlar için uluslararası veya Türkiye'den çeşitli kontaklarla iletişime geçirmek, projelerinde yardımcı olmak e, bizim de açıkçası E, deneyimimizi ve e, bağlantılarımızı mümkün olduğunca aslında e, paylaşmayı, paylaşmayı aslında içeriyor bu fon. E, bunun dışında biz bu dönem bir saha Instagram takeover yaptık. Zaten devam da ediyor bu Mart sonunda başladığımız bu projeydi. İnstitiflere de biz burada bir yer verdik. Birer haftalık daha uzun bir proje olarak ele aldıkları. Bu zamana kadar loading e, paylaşımlar yaptı, auto paylaşımlar yaptı. Önümüzdeki dönemde Perform İstanbul ve Tabs da paylaşımlarını yapacak. Yani bu da aslında bu sürdürülebilirlik fonunun kapsamında e, daha fazla alana ulaşabilmek için e, bir, bir e, alan açıkçası. E, yarattı. Bu son bu şekilde. Senin dediğin gibi hem maksi ama aynı zamanda da dışında kalan her türlü e, desteği de içeriyor. Peki Türkiye içinde başka destekleri var mı sahanın? Türkiye'de yerel Biyenellere destek veriyoruz. Sinopale, Sinop Biyeneli, Uluslararası, Çanakkale Biyeneli ve Mardin Biyeneli'ne ve tabii ki İstanbul Biyeneli'ne de destek veriyoruz. Bunun dışında e, saha yazı dizisi var bizim 2018'in sonunda başlattığımız. Önce Evrim 6'yı e, davet etmiştik. Bu yıl Kürt Ligin Kaan Akbulut'a devam ediyoruz. E, bunların dışında Depo'daki uluslararası sergilere, Türkiye'den davet edilen sanatçıların eser rütinlerine destek veriyoruz. Ve son olarak Saha Stüdyo var. Saha Stüdyo bizim e, 2019'da ilk e, faaliyete geçtiğimiz Ee, i̇lk dönemde 4 sanatçıyı, bu dönemde de 5 sanatçıyı ağırladığımız e, stüdyo programımız, residency programımız, Türkiye içerisindeki desteklerimiz bu şekilde. Harika peki. Bizim için bir müzik parçası seçtin. Biz de biraz soluklanmış oluruz. Belki sahanın yurt dışında asıl kuruluş misyonu öyle başlamıştı. Türkiye Güncel Sanatını uluslararası platformlarda desteklemek, uluslararası platformlardaki tanınırlığını, görünürlüğünü, bilinirliğini arttırmak alanında bir misyonu var. Saha, çağdaş sanatı destekleme girişiminin. Belki biraz da ona odaklanırız ikinci bölümde. Bizim için ne seçiyorsun Nazlı? Mart'ın sonunda kaybettiğimiz Bill Witter's'ın Lovely Day şarkısını seçtim. Tamam, devam edeceğiz. Merhaba, Açık Radyo'dasını Sarişten Sanat programında ben programcınız Çelenk, Nazlı Yayla konuğum, Sağ Derneği'nin proje koordinatörü, onunla devam ediyoruz. Programın ilk yarısında Sağ Derneği'nin yakın zamanda anons ettiği, Açık çağrıdan bahsettik. Programın sonunda umarım vakit kalır da onu hatırlatırız. Ama esasen Saha Derneği'nin yurt dışı işbirliklerini ve desteklerini de biraz konuşmak istiyorum Nazlı ile kalan sınırlı zamanımızda. Nazlı yurt dışından kurumlar sahaya başvurabiliyorlar. Nasıl kurumlar başvurabiliyor? Hangi koşullarda? Biraz bundan bahseder misin? Tabii. E, Uluslararası kar amacı gütmeyen güncel sanat kurumları bize destek bize destek başvurusunda bulunabiliyorlar. Bunlar için detaylı bilgi web sitemizde mevcut. Ee, başvuru formu, gerekli başvuru belgeleri e, vesaire bunların hepsiyle ilgili bilgi web sitemizde bulunabilir. Ee, bize ne için başvurabilirler? Bize yeni sanat eseri üretimleri için başvurabilirler. Bize monografik sanat yayınları veya sanatçı kitapları için başvurabilirler. Sahanın e, önceliğinde eserlerin nakli nakliye masrafları, sigorta masrafları, kurulum bu tarz bu tarz kalemler öncelik destek öncelik, öncelikli destek kalemlerinden değil. Dediğim gibi daha çok yeni eser üretimi veya yeni yayın üretimi sahanın destek öncelikli destek alanlarında ama bir sanat kurumu bünyesinde olması lazım. Öyle değil mi? Yani bir sanat kurumunun, örneğin bir Biennale'nin, bir müzenin, bir sanat enstitüsünün, Türkiye'den bir sanatçı ya da küratörü davet edip onunla yeni bir eser, yeni bir yayın, yeni bir sergi yapıyor olması lazım. Ki o sanatçının üretim masrafları, şerefiyesi de olabilir. Yani artist fee dediğimiz sanatçı ücreti de olabilir. Ya da sanat evet. hakkında monografik bir yayın yapılması isteniyorsa onunla ilgili olabilir. Sahaya projeden altı ay Önce başvurması gerekiyor. Ona göre biz de değerlendirip yönetim kurulumuza sunuyoruz. Ve de sanatçının kim olduğundan ya da ne yaptığından ziyade tam tersini hatta başvuran kurumun ve başvurulan projenin e, itibarına, niteliğine e, bakmaya çalışıyoruz. Yani o sanat kurumunun yapacağı sergi sanatçı için önemli midir, hakkıyla o kurum, o sergiyi, o yayını hayata geçirebilir mi? Biraz onları değerlendirmeye çalışıyoruz. Diyelim. Peki konumuza asıl bugünkü buluşmayı gerçekleştirme sebebimize geri dönecek olursak kalan son birkaç dakikamızda onu hatırlatmak ister misin? 2 Temmuz'a kadar sahaya sanatçılar da doğrudan başvurabiliyorlar ilk kez. Sanatçılar ve sanat inisiyatçilere de başvurabiliyorlar ama hangi şartlarla hangi alanda? Pandemiden etkilenen sanatçı ve inisiyatifler için yaptığımız açık çağrıya Kimler başvurabilir? Bunu kısaca hatırlatmak isterim. Türkiye'de yaşayan ve görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçılar, kolektifler, kolektifler ve kar abacı güç veya sivil toplum kuruluşları başvurabilir. Pandemiden olumsuz etkilenen, e, kaynak kaybına uğramış, tamamlanması için, ek eksesliğe ihtiyaç duyulan projeler için başvurulabilir. Veya pandemi döneminde ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçlara yönelik yeni bir proje oluşturmak isteyenler başvurabilir. 2 Temmuz Perşembe saat 5'e kadar akşamüstü 5'e kadar applicationnet.sahan.org.tr adresine başvurularınızı ve sorularınızı, önerilerinizi iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için de www.sahan.org.tr adresine başvurabilirsiniz. Harika Nazlı, çok teşekkürler. Umarım pandemiden etkilenen bu süreçte kaynak kaybını uğrayıp da projesini tamamlamak isteyen sanatçılara ya da tam da bu dönemde ortaya çıkan yeni sorunlara cevap vermeye, onu ele almaya çalışan yine sanatçıya da inisiyatiflere biraz da olsa bir katkı sunulur. Bu 8 bin ile 20 bin lira arasında verilecek destekler diyelim. Teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim Selen. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Harikadan sanat gezegenden kültür sanat haberleri Hazırlayan ve sunan Australia France Çelenk Barfra